El uz villain e şeytanir racim. Bismillahirrahmanirrahim. Riyazus Salihin yazan İmam Nevevi. Rahmetullah teala aleyh. Hadisi i şerifler. Hamd âlemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur. Yalnız ondan yardım diler ve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 Bid'attir. Her bid'at, dalalettir ve her dalalette, ateştedir. Müslim Neseyi.